Andolsun Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın geçmiş milletleri cezalandırdığı günlerini hatırlat diye ayetlerimizle gönderdik. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.''